Merhaba, ben Zeynubi Ezgikaya. Uygar Özesi'nin yerine programı bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Hükümetin nükleer enerji stratejisinde yeni hedefi Nükleer Üniversitesi. 20 yıl içinde yerli nükleer santral kurulabilecek seviyeye gelme hedefi koyan hükümet, bu alanda enerji üniversitesi kurmak için de kolları sıvadı. İkinci nükleer santral ile birlikte kurulması planlanan Nükleer Enerji Üniversitesi ile nükleer teknolojinin yanı sıra, nükleer bilgi ve kültürün de ülkeye getirilmesi hedefleniyor. Üniversitenin teknolojisinin nükleer santrali kurulacak ülke tarafından sağlanması, akademisyen kadronun üst seviyede olması için dünyada bu alanda isim yapmış akademisyenlere teklif götürülmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu durumda çevreciler de aktivizm üniversitesi için kolları sıvarsa şaşmamak lazım diyelim. Oysa Fukushima gibi nükleerde tarihin en büyük ikinci kazasının yaşandığı Japonya için bir felaket bin sözden daha değerli oldu sanki. Zira Fukushima felaketinin ardından ikisi hariç nükleer enerji santrallerini kapatarak yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimini destekleyen politikaları devreye alan Japonya'nın 2013'te dünyanın en büyük güneş enerjisi pazarı olabileceği öngörüldü. Londra merkezli araştırma kuruluşu Bloomberg New Energy Finance'in öngörüsüne göre, 2013'te Japonya'da gerçekleşecek ticari ve büyük ölçekli güneş enerjisi kurulumlarının toplam kurulu güçleri 6.1 ila 9.4 gigawatt arası olabilecek. Aynı dönemde ilk güçte yer alacaklarına kesin gözüyle bakılan Çin'deki büyümenin 6.2 ila 10.5 gigawatt arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 3.2 ila 4 gigawatt arasına gerçekleşeceği bekleniyor. BNEF tarafından yapılan açıklamada kuruluşun Japonya için önceki 2013 öngörüsünün 3.2 ila 4 GB arasında olduğu hatırlatılırken bu öngörünün revize edilmesinin gerekçesi olarak Japon güneş paneli pazarının beklenenden hızlı büyümesi gösterildi. Ancak fotovoltaik sistem maliyetlerinin Japonya'da yüksek olması ve nitelikli iş gücü eksikliği ülke için dezavantajlar olarak nitelendiriliyor. Greenpeace, Kuzey Kutup bölgesindeki petrol şirketlerinin çalışma yapmasını protesto etmek ve Moskova'dan destek almak amacıyla ilginç bir eylemde bulundu. Beyaz Ayı postuna bürünerek Kremlin Sarayı'nın tam karşısındaki Moskova nehrine inen bir Greenpeace aktivisti, minik bir teknede pankart açarak petrol şirketlerinin Arktik bölgesindeki faaliyetlerini protesto etti. Greenpeace, amaçlarının Kuzey Kutup bölgesinin Rusya'ya ait kıtasında Norveç'in riskli sanayi projesinin durdurulması için Moskova'ya çağrıda bulunmak olduğunu belirtti. Bölgeye tekneyle gelen Rusya Acil Durum Bakanlığı görevlileri, Beyaz Ayı eylemcisini sulardan alarak sahilde bekleyen polislere teslim etti. Twitter'dan açıklama yapan Greenpeace üyeleri, ''Ayı serbest bırakıldı çünkü hiçbir yasa dışı eylem yok. Asıl suç ise Kuzey Kutup bölgesinde yaşanıyor.'' değerlendirmesinde bulundu. Norveç'in Statoil ve Rusya'nın Rosneft şirketlerinin bölgede petrol üretimi için ortak işletme kurmaya hazırlandığı belirtiliyor. 14 Mayıs'ta başlayacak projenin doğa adına feci sonuçlar yol açabileceği uyarıları uzun zamandır yapılıyor. Çanakkale'de altın madeni sondajları nedeniyle sularının içilemez raporu verilen Bayramiçe bağlı Muratlar köylüleri geçtiğimiz hafta sonu maden yetkilileri ve Ankara Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Gülbuçoğ'un kendilerini ikna için köye geldiklerini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Köylüler madencilerin getirdiği yevmiyeci hoca dedikleri Profesör Doktor Gülbuçoğ madenci şirketi yetkilileriyle birlikte köye geldiğini, özellikle içilemez raporu verilen sular ve tarımla ilgili köylerle konuşmak istediklerini söyledi. Köylüler, Profesör Gülbuç'un kendilerine yeni kaynaklar bulunabileceğini, ortada çok sıkıntılı bir durum olmadığını söylediğini ifade etti. Tepkilerin çoğalması üzerine gelenlerin istedikleri toplantıyı yapamadan köyden ayrıldığı belirtiliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı ve Çanakkale Çevre Platformu Sözcüsü Hicri Nalband, Gülbuçuk'un oda yönetiminden istifa etmesi gerektiğini söylerken Gülbuçuk kendisinin madencilere hizmet etmek gibi bir amacının olmadığını söyledi. The Verge.com'da Amartor imzasıyla yayınlanan haberi Yeşil Gazete Gönüllü Çevirmenlerinden özde çakmak çevirdi. Habere göre ürkütücü sonuçları gözler önüne seren bir hükümet araştırması Çin'in su krizine ışık tutuyor. Geçen hafta Çin'in Su Kaynakları Bakanı, ülkenin akarsu yataklarıyla ilgili su kaynaklarındaki şaşırtıcı düşüşü gözler önüne seren 3 yıllık bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Yapılan sayıma göre 2011 yılında Çin'de her biri asgari 100 km²'yi kaplayan 22.909 nehir vardı. Bu durum hükümetin önceki tahminlerinden yaklaşık 28.000 adetlik bir düşüşe işaret ediyor. Çevreciler arasında korku yaratıyor ve Pekin'i savunma konumuna geçiriyor. South China Morning Post'a göre yetkililer düşüşü küresel ısınmaya ve önceki tahminlerin 1950'lerden kalma eksik topografi haritalarına dayandığını söyleyerek geçerliliğini yitiren haritalama tekniklerine bağladı. Buna rağmen uzmanlar patlak veren ekonomik gelişme ve kötü çevresel yönetim gibi faktörlerin doğrudan rol aldığı görüşünde. Araştırma sonuçlarına göre Çin'in mantar gibi çoğalan nüfusu kısıtlı su stoğunu daha da azaltırken ülkede aşırı boyutlara varan sanayileşme çok sayıda nehri kirletiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esenlik